Elhamdülillahi Rabbil Alemin Salatu Vesselamu ala Rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in Amma Ba'd Geçen hafta Dersimizde en son Günahların kalpleri katılaştırmasından bahsetmiştik Demiştik ki belki de günahın Yani kalbi katılaştıran unsurlardan En tehlikelisi günahlardır demiştik. Dedik burada sadece bize İbnü'r-Aceb bir tanesini verdi. Yani günahın insan üzerindeki zararlarından bir tanesini söyledi. O da kalpleri katılaştırması. Biz de geçen ders sonu anlattık. Bu ders eğer Allah nasip etse günahın insan üzerindeki diğer olumsuz etkilerini anlatacağız. Tabi ben geçen derste de söylemiştim hatırlatmam babından yine söyleyeyim inşallah. Bu konuyla alakalı tafsilatlı çok geniş bir şeyler okumak isterseniz eğer İbn-i Kayyum'un Edda'u ve Deva kitabını okursanız bildiğim kadarıyla Türkçesi de var, yani Türkçe'de tercüme edilmiş, Arapçasını da okuyabilirsiniz zaten. Böyle çok ince detaylarına kadar günahın insanın üzerindeki olumsuz etkilerini ele almış, oradan bakabilirsiniz. O zaman biz birinci olarak da neyi kayıt altına alalım? İlk diyelim ki günahlar insanın kalbini katılaştırır. Bu da insanın Allahla arasındaki bütün ilişkiye etki eder, insanın bütün maneviyatını etki eder. Çünkü kalp insanda asındır dedik. İki, günahlar insanla Allah arasında ve insanla kullar arasında bir vahşet oluşturur. Burada vahşetten kastımız ne? Bizim Türkçe'deki vahşet anlamında değil. Bir uzaklık, böyle bir korku, böyle bir kendini böyle çok şey hissetme, yalnız hissetme duygusunu insana verir. Şimdi insan mesela Allah'la günah insan Allah'la arasında vahşeti nasıl oluşturur dersek eğer Allah kendiyle kulları arasındaki ilişkiyi isimleriyle sıfatları üzerinden yürütüyor. Yani mesela diyelim ki siz Allah'ı tanımak istiyorsunuz. Neyle tanıyorsunuz Allah'ı? Onun isimleriyle ve sıfatlarıyla tanıyorsunuz. Allah'tan bir şey istemek istiyorsunuz mesela. Yani ona yakınlaşmak istiyorsunuz. Neyle bunu yapıyorsunuz? İsim ve sıfatlarıyla bunu yapıyorsunuz. Allah'tan korkmak istiyorsunuz mesela. Bunu herkese Allah'ın isim ve sıfatlarıyla yapıyorsunuz. Günahlar insan üzerindeki en kötü tesirlerinden bir tanesi bir bir bir Allah'ın isim ve sıfatlarını insan hayatından iptal eder. Çünkü kulun saadeti Rabbini tanıdığı orandadır. Yani insan ne kadar Rabbini tanırsa İnsan o kadar mutludur, o kadar huzurludur. Kulun Rabbini tanıması ise onun isim ve sıfatlarıyla ona kulluk ettiği orandadır. Yani siz ne kadar mesela Diyelim şimdi ben Allah'ın rahmetini neyle tanıyabilirim? Rahman sıfatıyla tanıyabilirim. Doğru mu? Ancak bununla tanırım. Fakat benim bunu hakkıyla anlayabilmem için benim rahman sıfatıyla Allah'a kulluk etmem gerekiyor. Yani mesela bir günah işlediğimde onun rahmetine sığınmam gerekiyor. Bir ihtiyacım olduğunda, kapılar bana kapandığında, yeryüzü bana daraldığında, kalbim sıkıştığında onun rahmetine iltica etmiş olmam gerekiyor. Yani mesela ben diyelim ki en çok bizim yaşadığımız sorunlardan bir tanesini mesela istersek bunu İslam davası için ele alalım yani sonuçta bu davanın zorlu bir dava olduğunu hepimiz kabul ediyoruz öyle değil mi içimizden yok bu çok kolay kimse böyle bir şey dememiş diyen var mı mümkün değil bu zorluğun en şey kısmı neresi yani en çok zor gelen kısmı neresi insana insanların eziyetleri yani ister insanın sevdiklerinden gördüğü eziyetler olsun, ister insanın düşmanlarından görmüş olduğu eziyetler olsun. Bu insana ağır geliyor. Çünkü insan aciz. Allah insanı fakir olarak yaratmış. İnsanın temel sıfatı bu zaten. E tabi sürekli insan daralacak, sürekli insan sıkışacak mesela. Veya siz kendi üzerinizden düşünün. Kapalı bir ortamda yaşıyorsunuz. Her biri kültürü, ahlakı, yapısı birbirinden farklı olan insanlarla bir aradasınız ve bunlarla iyi geçinmek zorundasınız. Yani burası bir okul değil. Hani kafana göre canın sıkıldığında birine küseyim, kapıyı vurayım, dışarıya çıkayım, okulda kaydımı değiştireyim. Böyle bir lüksümüz yok. Mecbur iyi geçinmek zorundayız. E, hepimizin ahlakı birbirinden farklı, hepimizin yapısı birbirinden farklı. Mesela birimizin şaka yaptığı öbürü için altından kalkınmaz bir laf olabiliyor birinin kendince nasihat ettiği öbürüne göre şıklayabiliyor. Fırça <gülüyor> fırça atmak olabiliyor. Mesela birinin normal yüz hali bir öbür arkadaşımıza göre küskünlük olarak addedilebiliyor. Mesela e sürekli insan darlıkla karşı karşıya geliyor. Bunu nasıl atlatabilirim? Ben misal, Allah merhametli bana merhamet edecek, bunu bilmekle bunu atlatamam. Ama elimi kaldırır, secdeye kapanır, Allah'ım senin rahmetine sığınıyorum, nefsimin zulmünden, insanların eziyetinden, şu acizliğimden, bana merhamet et, beni benimle bırakma, bana güç ver dediğin zaman, o zaman Allah Allah'ın rahmet sıfatını tanımaya başlarsın. Şimdi günahlar, insan günah işlediği müddetçe yüzü yırtılır Allah'a karşı. Yani günah işledikçe insan artık Allah'ın sıfatlarına yönelmekten şey hayal etmeye başlar, utanmaya başlar belli bir soran sonra. Ne zaman insan Allah'ın sıfatlarıyla kendi arasındaki alakayı kopardı, o zaman Allah'la arasına bir vahşet girmeye başlar. Zaten kulun dünyada da, ahirette de en büyük husranı budur. Bakın kardeşler, şimdi mesela bizim Allah dediğimiz varlık, ilah dediğimiz varlık her şeyiyle o kadar insana yakın ki, yani insanın kendini ondan uzak hissetmesi demek, insanın kainatla bütün bağlarını koparması demek. Düşünün sürekli sizi gören, sürekli sizi işiten, her ahvalinizden haberdar olan, sizin attığınız adım ağzınızdan çıkan kelime bile onun tevfiğiyle, onun izin vermesiyle olan bir Allah var. Sizin hayatınıza bu kadar müdahil ama siz kendinizi ondan uzak hissediyorsunuz. Doğru mu? Yani bu insanın çok değişik bir ruh haleti içerisinde olmasını gerektirir. İşte buna sebep veren şey nedir? Buna sebep veren şey günahlardır. Çünkü günahlar insanın Allah'ın isim ve sıfatlarıyla insanın arasındaki bağı koparır. Eğer insan kendinde böyle bir hal hissediyorsa, yani gerçekten Allah bana uzak, hiç onu yakın hissetmiyorum. Mesela şimdi yani Allah Azze ve Celle kendini bize nasıl tanıtıyor, yakınlığını neyle ifade ediyor Kur'ân-ı Kerim'de? وَنَحْنُ <gülüyor> أَقْرَبُوا Biz onlara şah damarlarından daha yakınız diyor Allah Azze ve Celle. Yani Allah Azze ve Celle insanla neredeyse o kadar insanla bütün olduğunu insana söylüyor, o kadar insanla beraber olduğunu insana söylüyor. Buna rağmen yani sen kalp atışını hissediyorsun, şah damarının atışını hissediyorsun, nabzının atışını hissediyorsun ama bunların sahibi bunları sana veren Allah'a hissetmiyorsan hayatında ortada çok ciddi bir problem var demektir. Ne yapman lazım? Bilmen lazım ki bunun tek sebebi günahlardır. Ve o günahları önce tespit etmen lazım. Sonra tövbe etmen lazım. Sonra onların yerine seni Allah'a yaklaştıracak salih ameller koyman lazım. Üç aşama. Bir günahlarımızı tespit edeceğiz. Yani bizi Allah'tan uzaklaştıran şeyler neler hayatımızda? En çok da nereye bakacağız? Dilimize bakacağız. Niye bunu söylüyorum? En çok dilimize bakacağız çünkü geçen derslerimizde de gördük insanın kendisiyle günah işlediği en çok ve en az farkına varmış olduğu organ insanın dilidir. İki nereye bakacağız en çok? Beynimize ve kalbimize bakacağız. İnsanın görünmediği için, insanın kendi dünyasında yaşandığı için ve çokça çabuk da insan unuttuğundan dolayı insanın en çok günah işlediği şey nedir? Zandır yani suizandır ama insan bunun farkında değildir. Çünkü bunu düşünce olarak da isimlendirir insan. Bunları tespit edeceğiz. Bunlardan tövbe edeceğiz. Bunların yerine salih ameller koyacağız ki Allah'la aramızdaki uzaklığı şey yapalım. Allah'la aramızdaki uzaklığı defeder. 2. Günahlar kullarla insanlara arasına bir vahşet getirir. Kullar ile insanlar arasına bir uzaklık getirir. Şimdi kullar iki kısım. Bir salih olan kullar var. Bir de facir olan kullar var. Doğru mu? Facir adam niye facir olan kullarla arasına bir vahşet girsin? Çünkü günahkar olan insan hiç kimsenin elinden ve dilinden emin değildir. Yani kendisi sürekli Allah'ın perdelerini, Allah'ın sınırlarını yırttığı için bütün insanların da ona yönelik sınırları yırttığını düşünür. Mesela örnek veriyorum. Şimdi diyelim biz burada oturduk. Hep beraber dört kişiyiz. Bir günah söyleyelim mesela ne yaptık? Diyelim ki zan yaptık misal oturduk bir arkadaşımızla ilgili bir şey gördük misal zan yaptık bu insana bir zevk verir veya mesela oturduk kendi aramızda gıybet yaptık bir kardeşimizin arkasından bu bize şey verir zevk verir fakat bu ortamdan çıkıp kendi evimize doğru yola çıktığımız zaman ilk aklımıza gelecek olan şey nedir acaba ben kalktıktan sonra benim de gibetimi yaptılar mı diye bak beraber fucur işlediğim fucur arkadaşlarımdan bile emin değil çünkü günah Güven perdesini ortadan kaldırdığından dolayı insan beraber fısk-ı fücur işlediği mesela düşünün. Bir adam bir adamla beraber zina işliyor. Yani beraber gidiyorlar zina e, yapıyorlar diyelim. Zina yaparken güzel, onun eğlencesi güzel. Fakat emin olun birbirlerinden ayrıldıkları anda o diyor acaba o benim karıma bakıyor mu? O diyor acaba o benim karıma bakıyor mu? Diye. Ne o onun elinden emin, ne onun elinden emin. Bu günahın insan yani facir bile olsa, senin dostun bile olsa, Günahın tabiatı, insanın facirlere karşı bir güvensizlik ve korku halinde olmasını gerektirir. <gülüyor> aynı şirkette dolandırıcılık yapan veya aynı iş yerinde ortaklık yapan ama başkalarını dolandıran iki kişiyi düşünün. E mesela e şimdi bu adamlar, e, birbirlerine karşı güvenmeleri mümkün mü bunlar? Yani dışarıyı dolandıran adamlar, ikisi de birbirine karşı şey olacaklar. Burada bizim başımıza mesela bu en çok nasıl geliyor? Şöyle geliyor. Uygunsuz arkadaşlık yapan insanlar, Mesela İslam her şeye bir ölçü koymuştur, her şeye bir ölçü koymuştur, öyle değil mi? Evet. Ve her şeyin aşırılığını İslam haram kılmıştır. اِنَّمَا اَهْلَكَ kana كَانَ قَبْلَكُمُ الْغُلُوبُ Sizden öncekileri, ''غُلُوبُ'' <gülüyor> Aşırılık helak etti diyor Peygamber aleyhissalâtu Vesselam. Hangi şeyin aşırısı olursa olsun insanı helaka götürür. Mesela benim burada diyelim ki arkadaş edineceğim kendime, medrese ortamında arkadaşlarım olacak. Şimdi iki seçenek var. Arkadaş burada bana niye lazım? Yani bir düşün, bana arkadaş niye lazım? Bir, beraber ders çalışmak için. Doğru mu? Müzakere yap? için. İki, beni uyarması için. Yani ben <gülüyor> mesela belli konularda gevşeklik gösterdiğimde bana yakın olduğundan dolayı bana nasihat etmesi için benim arkadaşa ihtiyacım var. Başka, ee, diyelim ki ben Mesela ona baktığım zaman Allah'ı hatırlayacağım, ona baktığım zaman derslerime yoğunlaşacağım, ilme yoğunlaşacağım bir arkadaşa ihtiyacım var. Bu benim arkadaş şeyim, ihtiyacım. Ben bunu geçersem, oturursam bir arkadaş, arkadaş edindiğimi düşündüğüm bir düşmanımla aslında beraber, mesela arkadaşlarımı çekiştirmeye başlarsa, geçmişteki günahlarımızı paylaşmaya başlarsak, yani ben ona işlediğim günahları anlatırsam, o da bana işlediği günahları anlatırsa, misal. Ve hepimiz bir cahiliye hayatından çıktık. İster istemez hepimizin hayatında cahiliye olan bir takım unsurlar var. Yani mesela diyelim ki ben otursam bir tane arkadaşıma burada geçmişten bir kız arkadaşımı anlasam Allah muhafaza. O da otursa bana işte geçmişten var olan böyle bir başından geçen bir olayı anlasa. Bu birbirine aktarılırken güzeldir. Yani o an insana bir zevk verir, hani bir e, tuhaf bir haz verir. Fakat birbirlerinden ayrıldıktan sonra bu insanların birbirlerine güvenmesi mümkün değildir. Yani benimle böyle bir şeyi paylaşan acaba benimle ilgili bir şeyi başka biriyle de paylaşır mı ee, diye sürekli insan bunun korkusunu kendi içerisinde yaşamaya başlar. Ondan dolayı facir de olsa günahlar insanlarla insanların arasında bir vahşet sokuyor. Bir uzaklık, bir korku hali sokuyor. İkinci insan grubu ise salihlerdir. Günahkar insan salihlerden niye şey yapar? Uzaklık duyar? Çünkü sıkılır. Yani bir insan salih olan insanların ortamından sıkılıyorsa bilmesi lazım ki onun kalbi katılaşmıştır. Çünkü İbn-i diyor ki nasıl ki sağlam olan bedenler, hasta olan bedenlerden rahatsızlık duyarlar. Mesela sağlam bir burun çöplükte rahat edebilir mi? Mesbanede rahat edebilir mi? Mümkün değil. Rahat ediyorsa burunda bir problem var demektir. Doğru mu? Çünkü pis kokuya karşı Allah bizi duyarlı yaratmış. Kalpler de böyle. Kalpler sağlam olduğu zaman fucurun fıskın günahından rahatsız olurlar. Herkese fasık ve facir olan adamlar da salahın kokusunda rahatsız olurlar. Yani eğer kalp bu hali görüyorsa. Onun için salihler fasık olan insanlarla bir ortamda oturmaktan onların yüzüne bakmaktan rahatsızlık duyarlar. Facir olan insanlar da bu tip insanlarla bir araya geldiklerinde kalpleri mengenele gibi olur. Yani böyle sıkıntıdan, sıkışmaktan patlayacak gibi olur. Çünkü onlar o anda kalplerinin gıdasını almıyorlardır. Yani şöyle düşünün. Mesela biri sizi çok mükellef bir sofraya otursa, çok lüks bir sofraya otursa, dünyanın en güzel balıklarını size çiğ çiğ yedirse kusarsınız. Doğru mu? Çünkü Allah'ın sizde yarattığı bedenin gıdası o değildir. Çiğ çiğ yemek değildir onun. Ama aynısını pişmiş bir şekilde önünüze sunsa, lezzetle yiyeceğiniz şey çiğ bir şekilde önünüze sunulduğu zaman midenizi bulandırıyor. Aynen kalpler de böyle. Kalp salihlerin ortamında oturduğunda, facil bir kalp gıdasını almadığı için onun gıdası nerede? Onun gıdası müzikte, onun gıdası gıybette, onun gıdası dedikoduda, onun gıdası yalanda, onun gıdası boş lafta. Bunlar olduğu böyle huzur hisseder. Mesela birileri diyelim espri yaptığında ortam kahkaha ya olduğunda kalbinin böyle inşirah ettiğinin farkına varır. Aynısı salih kalp içinde geçerli. Yani onun gıdası da Kur'an'da, zikirde, Allah'ı ve ahireti hatırlatan sözlerde. Bundan dolayı eğer insan salihlerin ortamında, hayır ortamında, hayır sözüne karşı içinde bir sıkıntı hissediyorsa, bu onun kalbinde bir katılık olduğunu, kalbinin asli yaratıldığı gayenin dışına çıktığını ve günahlarla çok fazla hemhal olduğunu gösterir beraberinde. Bu anlattığım anlaşıldı inşallah. Günahın insan üzerindeki ikinci etkisini madde halinde özetleyecek vahşet. Vahşetten kastımız ne? Bir, kulla Allah arasındaki vahşet, yani kul Allah'ın isim ve sıfatlarını kendi hayatında iptal eder. İki, Kulla kullar arasındaki vahşet. Bunlar da iki kısma ayrılır. Biri salih olan insanlar, biri de facir olan insanlar. İkisinin arasında nasıl uzaklık koyduğunu zaten anlatmış oldum. Üçüncüsü ise kulun insan üzerindeki günahların insan üzerindeki olumsuz etkisi zillet. Üçüncüsü zillet. Günahkar insan her zaman zelildir. Günahkar insan her zaman zelildir. Ne demek günahkar insan zelildir? Beden olarak ne kadar kuvvetli olursa olsun ama bir zillet içerisindedir. Yani hem kalbi manevi aleminde hem maddi aleminde ciddi anlamda bir zillet içerisindedir. Sebep? Çünkü izzet Allah'ın yanındadır. Doğru mu? وَلِلَّهِ الْعِزَّتُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ İzzet Allah'ın, Resulünün ve müminlerindir. Allah Azze ve Celle aziz olduğu için izzetin kökü, temeli hepsi Allah'ın yanındadır. Allah izzeti kullarından dilediğine dilediği kadarını veriyor. E şimdi siz olsanız size isyan eden, kafa kaldıran sınırlarınızı çiğneyen sizin izzetinizi takmayan birine kendi izzetinizden bir pay verir misiniz? Mümkün değil. Alemlerin Rabbi olan Allah isyan edilmemeye en çok layık olandır. İtaat edilmeye en çok layık olandır. Karşısında bir zümre insan var. Allah'ın izzetini takmıyorlar. Aziz ne demektir aziz? Aziz'in manası nedir bilen var mı? El aziz ne manaya geliyor? Gücü her şeyin, olan. Gücü her şeyin üzerinde olan. Peki nereden çıkarıyoruz biz bunu? Kelime manası ne aziz'in? Kelime olaraktan aziz ne demek? Aziz hangi fiilden geliyor? azze fiilinden geliyor değil mi iki seçenek var ya azze ya azzudur ya azze ya izzudur başkası yok bir tanesi nadiradır demektir nadir oldu demektir bu Allah azze ve celle için olmaz bir tanesi de kav yuvaşte de demektir yani güçlendi ve kuvvetlendi demektir şimdi Allah azze ve celle'nin isimleri isimlerinin manaları sadece lügattan alınmaz Beraberinde şeriata da bakmamız lazım, doğru mu? Evet. Allah'ın izzeti şudur, Allah'ın hizzeti O'nun kuvvetine karşı hiçbir şeyin galebe çalamadı. Yani evet. e, el -kavi, kavi Fakat nasıl Qawiyy olduğunda izzetli olur Allah azze ve celle. el kavi yani kuvvetinde kemal seviyesine ulaşan. Yani artık O'nun üzerinde bir kuvvet yok, bütün kuvvetler O'nun kuvvetinin altında kaldığında buna aziz diyoruz. Şimdi böyle bir Allah var, seni istediği zaman alabilir, seni istediği zaman helak edebilir, seni istediği zaman yerin dibine geçirebilir, bunun örnekleri de var. Ama sen günah işlerken bunu takmıyorsun. Yani onun bu sıfatını görmemezlikten gelerek ona günah işliyorsun. Peki böyle olduğu zaman Allah Allah'ın sana kendi izzetinden bir izzet vermesi mümkün müdür? Mümkün değildir. Hele özellikle günah üzerinde ısrar eden insanlar, yani günah üzerinde ısrar etmek kadar çirkin bir şey yoktur. Niye? Çünkü günah üzerinde ısrar etmek önce, yani günahın şeyleri şöyle başlar. İnsan önce günah işlemekten sıkılır. Ondan sonra zaman içerisinde günah işledikçe o sıkıntıyı kaybeder. Günahtan lezzet almaya başlar. Ondan sonra günah alışkanlık haline gelir. Ondan sonra günahla övünmeye başlar. Dört tane mertebesi var. Günah önce insanı sıkar. Sonra sıkıntı giden yerini zevk alır. Sonra alışkanlık haline dönüşür. Ondan sonra insan günah ile övünmeye başlar. Yani artık o günah insan mesela bunu çok rahat anlatır, bunun üzerinden espri yapar vesaire. Hal böyle olduğu zaman bu aslında insanın Allah'ı görmemezlikten geldiği anlamına gelir. Yani artık Allah Azze ve Celle onun için yoktur. Ondan dolayı bakın, dikkat edin, günahın son mertebesi Allah Azze ve affından insanı dışarıya çıkarıyor. Yani peygamber el-satüvü diyor: "Kullu ümmeti muafa". اِلَّا <gülüyor> الْمُجَاهِرُونَ Bütün ümmetim affedilecek, günahını açıktan işleyenler müstesna. Sahabe sordu, günahını açıktan işleyen kimdir Allah'ın Resûlü? Dedi ki o günah işler, Allah onu setreder. Fakat o sabah kalktığında bunu insanlara ilan eder. Yani insanlara bunu anlatır, artık bununla övülmeye başlar. Ki farkındaysanız mesela günümüz insanlığın birçoğu şu anda bu duruma gelmiş. Yani Günah toplumunda yaşıyoruz. Cahiliye toplumunda yaşıyoruz. İnsanlar günah işlemiyor. İnsanlar günahın reklamını yapıyorlar. Mesela faize reklamını yapıyor insanlar. Zinanın reklamını yapıyor insanlar. Gençler bir araya geldikleri zaman kim daha fazla çok zina yapmışsa o gençlerin içerisinde daha fazla rahbet görürler. Yani toplum Allah'ın af sıfatını üzerlerinde iptal etmiş. Artık günahın reklamını yapar. Günahla övünür. Bir asacak hale gelmişler. Yani günahlarını. Ondan dolayı insan... Sürekli günah işlediği zaman günah işleye, işleye, işleye, işleye günah da insanın gözünde küçülmeye başlıyor artık. Hani İmam Bukhari İbni Mesud'dan Müslümanla münafığın günah konusundaki halini anlatırken diyor ki muhakkak ki mümin günah işlediği zaman o günah onu tepesinde gölgeleyen dağ gibidir. Her an üzerine düşmesinden korkar. Yani bir insanın günah işlememesi mümkün değildir. Günah işler. Fakat o günah onun tepesinde bu şekilde durur. Yani sanki bir onu ezecek diye münafak hissediyor günaha burnunun üzerine konuş bir sinek gibi hisseder yani hani o onun gözündeki günahın şeyi değeri burnuna konmuş sinek gibi deceğe elini atsan gidecek gibi diye bu hal insana kalben bir zillet getirir yani bunu ancak yaşayan insan bilir bir zillet hisseder. E kendi üzerinde mesela bazen insanın Allah'tan uzaklaştığında, maneviyatı zayıfladığında böyle bir zayıflık, böyle bir isteksizlik, böyle hiçbir şeyi becerememe duygusu olur ya insana yapamam, edemem, olmuyor falan. Bunu insan yani başka şeylere bağlayabilir ama bunun tek nedeni maneviyatın zayıflaması, insanın günahların içerisine gark olması, Allah'ın insandan o hizzeti, o iradeyi şey çekip almasıdır. İkincisi ise beden kuvveti. Günahkar insanların bedenlerinde kuvvet yoktur. Yani e, İbn Kayyim diyor ki, e, Fars ve Rumlara fa, Fars ve Rumları görmez misin diyor? Beden olarak ne kadar güçlüdürler. Fakat güçlerine en çok ihtiyaç duydukları yerde güçleri onları yarı yolda bıraktı diye. Yani İslam toplumuyla hani onların karşısında elbisesi yırtık, bedeni zayıf ise i̇şte açlıktan yüzleri sararmış bir toplumla karşı karşıya geldiler. Karşı tarafta ise güçlü, kuvvetli, yapılı insanlar var. Fakat iki savaşta da kaybettiler. Yani iki imparatorluk da Müslümanların karşısında savaşlarını kaybedilir. Demek ki beden gücü İnsanın ihtiyaç duy, duyduğu yerlerde insana kafi gelmiyor. Ne gücüne ihtiyaç var? İnsanın takva gücüne ihtiyaç var. İnsanın izzet gücüne ihtiyacı var. Bu da ancak taatlerle elde edilir, masiyetlerle de insanın hayatından çekip gider. Bakın bu anlayış, şu zikretmiş olduğum anlayış, günümüzün de en büyük problemlerinden bir tanesi. Nasıl? insanlar güçlü olabilmek için Allah'a isyan ediyorlar. Diyeceksiniz nasıl insanlar güçlü olmak için Allah'a isyan ediyorlar? Toplumların yanında bir değer elde edebilmek için okuyup belli noktalara gelip insanlar üzerinde İslam adına tabi onlar öyle söylüyorlar. İslam adına söz sahibi olabilmek için Allah Azze ve Celle'nin koyduğu bütün sınırları tek tek çiğniyorlar. Sorduğunda bunu niye yapıyorsunuz? Adamlar diyorlar ki biz bunu güçlü olmak için ve bu gücü de kendimiz için istemiyoruz. Bu gücü İslam için, Müslümanlar için istiyoruz ee, diyorlar. Gerçekten... Kafirlerin karşısında güçlü olabilmek için Allah'ın bütün sınırlarını çiğneyen, milyonlarca kendini İslam'a nispet eden insan var. Fakat kafirlerin gözünden Müslümanların zerre kadar gücü yok. Mesela şu an vakada kendini İslam'a nispet eden cemaatleri düşünün hemen hemen hepsini. Birçoğu yaptıkları işlerin yanlış olduğunu kendileri de ikrar ediyor. Yaptıklarının haram olduğunu, şirk olduğunu onlar da söylüyor. Ama sorduğunuz zaman siz niye bunları yapıyorsunuz diye size söyleyecekleri tek bir şey var biz bunu güç için yapıyoruz. Neyin gücü? Müslümanlar adına, İslam adına güçlenmek. Müslümanlar toplumda söz sahibi olsunlar diye yapıyoruz diyorlar. Milyonlarca bunu yapan insan var ama kafirlerin gözünde Müslümanların zırnı kadar, İslami kesimi zırnı kadar değeri yok. Sebep? Çünkü izzet Allah'ın yanındadır ve Allah izzetini günahkarlara vermez. Yani mesela bir Afgan düşünün. Ayağında ayakkabısı yok. Elindeki silah belki bozuk, üç atıyor, dört tekliyor. Yani mesela o, dünyadaki süper güçleri korkutabiliyor. Onun adına toplantı yapabiliyorlar. Onun için oturup günlerce sempozyumlar düzenleyebiliyorlar. Araştırma kuruluşları kurabiliyorlar ki bunun tehlikesinin önüne nasıl geçebiliriz diye. Ama bu tarafta ellerinde milyar dolarlar olan, büyük servetleri döndüren insanlar var. Hiçbir kafirin gözünde zerre, zerre kadar güç anlamında değerleri yok. Hani Ömer radıyallahu anh, kendi askerlerine mektup yazdığında onlara demişti ya sakın Allah'a isyan etmeyin takva ile kuşanın çünkü siz takvayı ortadan kaldırırsanız sizinle onlar arasında bir fark kalmaz sizinle onlar arasında bir fark kalmazsa hani iş beden gücüne silah gücüne gelirse onlar size galip çalarlar diye çünkü çapında Müslümanları yan yana getirdiğimizde kafirler her zaman Müslümanlardan güçlü olmuşlar. Silah anlamında, adam anlamında, teknoloji anlamında güçlü olmuşlar. Peki Müslümanları onlara karşı güçlükler ne? Allah'ın yardımı. Ya Allah'ın yardımı da ancak takva ile beraber gelir. Sen takvayı ortadan kaldırdın mı? Senle o şey yani beden gücü karşı karşıya kalmış oluyor. Ve zaten beden gücü karşı karşıya kaldığında onlar her anlamda Müslümanlardan bu yönde daha üstün. Görünüyorlar. Ondan dolayı üçüncü olaraktan günah insana bir zillet getirir. Birincisi kalbi bir zillet getirir. İsteksizlik, yapamama, iradesizlik, her şeyden korkma, başlayacağı her işin altında kalacağını düşünme. Sıkıldı mı? Sıkıldıysan çıkabilirsin. İkincisi ise kalbi olaraktan insana bir şey getirir. Bir zillet getirir beraberinde. Dördüncüsü günahlar tevellüt eder. Günahın insan üzerindeki dördüncü zararı günah tevellüdedir. Ne demek günah tevellüd eder? Yani hiçbir günah insanı o hal üzere bırakmaz. Sürekli günah kendinden bir tane daha doğurur mutlaka insanı. Yani bir tane de kendi cinsinden insanı hayatına mutlaka soka. Salih hameller de aynı şekilde böyledir. Yani hangi salih hamel olursa olsun insan onun üzerinde ısrar ettiği zaman o salih hamel insanı hayatına mutlaka yeni bir salih hamel daha getirir. Aynı şekilde günahlar da böyledir. Hangi günah olursa olsun siz bir defa onu işlemeye başladığınız zaman o zaman içerisinde bir tane daha, zaman içerisinde bir tane daha, zaman içerisinde bir tane daha insanın hayatında tekrardan çoğalıyor. Çünkü kalp, bunu birinci dersimizde anlatmıştık zaten, hangi tarafa doğru ona nokta koyarsak, hangi tarafa doğru onu işaretlersek kalp o tarafa doğru artık meylediyor. Beşincisi ise günahlar insanı mahrum eder. Yani insan hayatında ihtiyacı olan ne varsa İnsanı ondan mahrum eder. Mesela bunun en başından bizi ilgilendirdiği için söyleyelim. Mesela biz ilim talebeleriyiz. Şu an diyelim ki ilme yönelik bir çalışma yapıyoruz, uğraşıyoruz. Takva insanın ilmini arttırdıkça arttırır. Günahlar ise insanın ihtiyaç duyduğu şeyden, ilimden insanı mahrum eder. Mesela bir gün İmam Şafii, İmam Malik ile beraber ders yaparken İmam Malik, İmam Şafii'nin zekasına, aklına, böyle bakıyor. Ondan sonra ona bir an dersi durduruyor. Ey Şafi diyor Allah senin kalbine bir nur kılmış. Sakın diyor onu günahların zulmetiyle karartma. Yani senin bu anlayışın bu zekan bu hafızın normal değil. Demek ki Allah azze ve celle senin kalbine bir nur kılmış. Sana bir güç vermiş. Sakın ha diyor bunu günahların zulmetiyle şey yapma. Günahların zulmetiyle karartma diye. Yine bütün ilim talebelerinin yanında meşhur olan İmam Şafii'nin bir kıssası var. Hani bir gün İmam Şafii normalde bir sayfaya bir kere bakıp ezberliyor. Fakat bir gün ezberini veremiyor hocasına, hocasına ne oldu diyor. Yolda gelirken diyor bir kadın gördü önünde yürüyordu topuğu açıldı ben de topuğuna baktım diye. O da ona diyor ki hani ilim nurdur ve Allah azze ve celle nurunu isyankarlara vermez diye. Bunun üzerine İmam Şafii de bir şiir de söylüyor. Hatta bir divanına bir şiir de kaydediyor. Sa'el tuwaki asu hafzi fe ershadani ila terkil maasi ve qala innel ilme nurun ve nuru yani ben Vekî'e kötü hıfzımı söyleyince beni günahları terk etmeye yönlendirdi. Ve dedi ki ilim nurdur ve Allah nurunu şeylere vermez. Allah nurunu e, asi olan insanlara vermez diye. Herkese mesela rızık. Yani i̇nsanoğlunun hayatındaki belki en müşkil mesele rızık meselesi. Peygamber hadis-i şerifte diyor ki اِنَّ الْعَبْدَ لَيَحْرُمُ عَنِ الرِّزْقِ لِذَنْ بِنْ يُصِيبُهُ مُحَقَّقْكِ kul Allah'a yaptığı bir isyandan dolayı, kendisine isabet eden bir günahtan dolayı rızıktan mahrum olur diyor mesela. Allah Azze ve Celle de bizden önce yaşayan milletlerle ilgili bunu söylüyor. Mesela diyor وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ أَمَنُ وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ Yani eğer o beldenin ehli iman etseydi ve takva ehli olmuş olsaydı biz yerin ve göğün bütün kapılarını, bütün bereketlerini onlara açacaktık diyor Allah Azze ve Celle. Ne anlıyoruz burada? Allah rızık kapılarını onlara açmamış yerin ve göğün bereketini onlara nasip etmemiş. Bunun nedeni ne peki? Bunun nedeni çünkü o insanlar Allah azze ve karşı takvalı olmamışlar. Ondan dolayı kul ne zaman Allah'a isyan ederse ihtiyacı olan şeyi kaybetmeye başlar. Mesela evli olan bir adamın ne ihtiyacı vardır? saadete, mutluluğa, aile arasındaki işte hoş hoşluğa ihtiyacı vardır. Mesela İnsan günah işlediği zaman Allahu Teala bunun insan içinden çekip alır. Hani Süfyan-ı Sevri diyor ya vallahi ben karımın serkeşliğini, atımın serkeşliğini işlemiş olduğum bir günahta görürüm yani diye. Pemade bir atım varsa sen neye ihtiyacın var? Onun uysallığına ihtiyacın var. Fakat sen Allahu Teala'ya isyan ettiğin zaman Allah azze ve o seni ondan mahrum ediyor. Onun uysallığını ondan çekmiş alıyor. Sen evlendin. Huzura mutluluğa ihtiyacın var. Mesela Allahu Teala senin eşini azdırıyor. Yani onu serkeşteştiriyor. Sebep senin işlemiş olduğun günahlar. ve Teala seni bununla beraberinde cezalandırmış oluyor. Burada belki aklınıza şöyle bir soru takılabilir. Yani mesela biz diyoruz ki günahlar insanı ihtiyacı olan şeyden mahrum eder diye. Şimdi birçok insan var günahkar ama Allah azze ve celle onlara bir şeyler vermiş. Mesela örnek veriyorum, dedi ki ilim mesela. Türkiye'de işte bir sürü profesör var, bir sürü doktor var hani konuştuğu zaman adam kendi dalını biliyor. Bu dalda kitaplar yazmış. Mesela e, günahkar bir insan, Allah azze ve celle bunu niye mahrum etmemiş? Öyleyse bundan Allah'ın insanı mahrum etmesi iki türlüdür. Ya Allah azze ve celle madden mahrum eder. Yani o insandan onu çekip alır. Hiçbir şeyi onda bırakmaz. E, hatta bunun bir örneği işte bir ilim talebesi diyor selef döneminden. Ben bir gün bir günah işledim. Hocam bana dedi ki sen bunun acısını göreceksin. Yani bunun karşılığını göreceksin. Mutlaka Allah sana bir ceza verecek. 40 sene sonra bir gün uyandım. Kur'an-ı Kerim'i unutmuşum diyor. Yani hafız etmiş olduğum Kur'an-ı Kerim 40 sene sonra aklımdan gitti diye. Ya böyle Allah madden alır insanın elinde var olan bir şey veya utanma alır. İnsanda vardır, fakat insan ondan istifade edemiyordur. Şimdi mesela diyelim ki ben dünyanın ilmini elde etsem, fakat bu ilim beni amele sevk etmese, bu ilmin benim hayatımda bir faydası var mıdır? Hatta bu kıyamet gününde bana bebel olacak, yani yüklendiğim, ve kendisinden hiçbir şekilde istifade etmediğim sadece belimi kıran büyük olacak. Rızık da öyle. Mesela diyelim şimdi Allah Azze ve Celle bakacaksın birçok zengin Türkiye'de. Allah yerin göğün bütün kapılarını açmış onları. Ama bu adamlar fasık olan adamlar. Hatta günahı inşa eden adamlar. insanlara teşvik eden adamlar bunlar. Nasıl anlayacağız biz bunu? Paraları var. Fakat adamların huzurları yok. Allah Azze ve Celle onu onlardan mahrum etmiş. Sürekli bir kazanma hırsı var. Şimdi mesela diyelim ki ben Bayağı bir para kazandım. Elimin altında bayağı bir para var. Bunu ne yaparsam ben bundan istifade ederim, oturup bunu yersem. Doğru mu? Fakat ben kazandıkça daha fazla kazanmak, kazandıkça daha fazla kazanmak, Allah Yahudi milletini de bununla mesela cezalandırmış. Yani ellerinde var olandan bir türlü istifade edememe meselesi, sürekli daha fazlasını elde etme konusu. E şimdi bu adamın parası var neyi? Parası yok ne? Veya çok parası var, ama kendi çocuğundan bile korkuyor adam yani acaba beni zehirler de mirasıma e, mirasıma konmak için bana bir zarar verebilir mi benim için deli raporu çıkarabilir mi e, diye adam kendi çocuklarına yani Allah'ın ona göz aydınlığı olsun diye yarattığı insanlara bile e, güvenmiyor e bu paranın varlığı ne bu paranın yokluğu ne öyleyse yani Allah insanı bazen madden mahrum eder bazen de manın insanı mahrum etmiş olur. Hangisiyle insanı cezalandırırsa cezalandırsın ikisi de günahın insan, insan üzerindeki olumsuz etkilerinden bir tanesidir. Bir son madde olaraktan bir tane daha söyleyelim inşallah. Günah bütün kainatın düzenini bozar. Yani sadece insanın hayatını değil aynı zamanda bütün kainatın düzenini beraberinde bozar. Niye? Çünkü mesela biz şuna inanıyoruz. Diyoruz ki yerde ve gökte insanın hayatında olan her şey Allah azze ve Celle kulluk ediyor. Ve ancak her şey Allah azze ve Celle kulluk ettiği zaman kainatta bir düzen olabilir. Ne zaman ki kainatta bir halka yani bunu bir halka olarak düşünün. Yıldızlar var, güneş var, denizler var, insanlar var. Hepsi birbirine bağlı ve birbirini etkileyen halkalar. E bunlar. Bir zincirin bir tane halkası koptuğunda o zincir artık tam bir zincir olabilir mi? Mümkün değil. Diğer varlıkların hiçbir tanesi Allah'a isyan etmez. Onlar hepsi zaten gönüllü olaraktan Allah'a zevcelle kulluk ediyorlar. Mesela insan meselesi. İnsan Allah'a isyan etmiş olduğu zaman kainatın bu düzenini bozuyor. Ve Allah zevcelle diyor Zaharan fesadü fil barri Karada ve denizde fesat insanların elleriyle kazandıklarından dolayı ortaya çıktı diyor Allah Azze ve Celle. Karada ve denizde fesat insanların elleriyle kazandığından dolayı çıktı. Mesela şimdi duyuyorsunuz küresel ısınma var, dünyanın su kaynakları bitiyor, yeşil tükeniyor, birçok hayvanın soyu tükeniyor, e, insan bedeni için zaruri olan gıdaların birçoğu dünyada tükeniyor. Bunlar için işte müesseseler kuruluyor, vakıflar kuruluyor, mücadeleler yapılıyor, e, misal eylemler, gösteriler yapılıyor. Herkes bunu neye ba ba ba bağlıyor? Dikkat edin, işte çılgınca bir tüketiciliğe bağlıyorlar. Diyorlar ki insanoğlu çılgınca tüketiyor, Çılgınca, tüketince de kainata zarar veriyor ve on sene sonra suyumuz kalmayacak. İşte yüz sene sonra bilmem şu cins et kalmayacak. En yani küresel ısınma var, dünya helaka doğru gidiyor diye ama kimse şunu düşünmüyor. Yani aslında bu insanın ile alakalı bir durum. Kimdir çılgın tüketici? Günahkar olan insandır. Yani sadece zevklerini tatmin etmenin peşinde olan, bunun dışında hiçbir derdi olmayan ve sırf zevkim tatmin olacak diye kainattaki her şeye zarar verebilen insandır. Mesela sen bir Müslümansın. Canım et çekti diye kuş öldürebilir misin? Yani şimdi benim canım diyelim et çekti. Veya hadis arkadaşlar sıkıldık gelin gidelim şey yapalım, e misal e, ava gidelim işte hayvan öldürelim, böyle bir şey yok. İslam sana buna müsaade etmemiş. E misal işte ben bir kürk yani şey yapacağım giyeceğim, misal, kürk bozulmasın diye bir tane hayvanın canlı canlı derisini soyacağım. Misal senin böyle bir hakkın var mı? İslam sana böyle bir hak vermemiş, sen hiçbir şeye eziyet edemezsin. Yani bu bir hayvan da olsa, bu bir İslam sana ağacın dalını kırmayı yasaklamış. İçinde ruh olan bir şeyi hedef almayı yasaklamış. Sana zarar vermediği müddetçe hayvanları öldürmeyi yasaklamış. Hiçbir gerekçe olmadan avlanmayı yasaklamış. Yani e niye bunları yasaklamış İslam sana? Çünkü kainatın bir düzeni var, her şeyin birbiri üzerinde hakkı hukku var. Müslüman taatinden dolayı bunlara dikkat eder. Günahkar olan insanın böyle bir derdi olmadığı için o an onu tatmin edecek olan şey neyse adam beraberinde onu yapar. Doğal olarak şu anda mesela bu haberlerde duyduğunuz gazetelerde okuduğunuz dünyanın bozulan düzeniyle alakalı bütün meseleler aslına irca ettirdiğimiz zaman şeyle alakalıdır. Yani i̇nsanoğlunun günahkarlaşmasıyla alakalıdır ve Allah zaten böyle bir fesadın çıkacağını da insanları daha önceden uyararaktan söylemiştir. Zaten mesela helaklar şey işte depremler seller, zelzeleler bunlar hepsi neyin sebebiyledir? Kainatın düzenindeki bu şeyler, sıkıntılar. İnsanlar bunları zahiri sebeplere bağlar. Fakat biz Müslümanlar bunların günah ve takva ile alakalı olduğuna inanılır. Hani bir gün Allah Resulü uykudan uyandı. Böyle şey heyecanlı bir şekilde uyandı. "Veil olsun Araplara yaklaşan şerden dolayı." dedi mesela. "Veilun il-arabi min şerrin kad diye. Bunu aktaran annemiz yani gece yatağında bunu Peygamber Aleyhisselatü Vesselam için söylüyor. Ne oldu diyorlar. Şaşırıyorlar. Bugün Yecüc ile Mecüc'ün seddinden bir delik açıldı diyor Aleyhisselatü Vesselam. Bugün Yecüc ile Mecüc'ün seddinden bir delik açıldı. Orada annemiz gibi Yecüc ile Mecüc İslam'da helak unsuru ya. İnsanları helak edecek. Zeynep annemiz sordu. Dedi ki ey Allah'ın Resulü. En ehliku ve yani aramızda salihler olduğu halde helak olma gibi bir durumumuz var mı? Şimdi o anki duruma baktı. Ebu Bekir var, Ömer var, Osman var. Yeryüzünün en salih insanları yaşıyor. Bunlar varken insan helak olabilir mi dedi. Aleyhissalatu vesselam dedi evet. اِذَا كَثُورَ الْخَبَسِ pislik, kötülük, günah, haram çoğaldığı zaman insanoğlu helak olur. Böyle ki yeryüzünde salihler bulunsanır bile. Yani biz helakı neye bağlıyoruz? فَاَهْلَكْنَاهُمْ <gülüyor> بِالْهُنُوبِهِمْ Biz onları günahları ile helak ettik. فَاَخَذْنَاهُمْ <gülüyor> بِالْهُنُوبِهِمْ Biz onları günahlarıyla yakaladık diyor Allah Azze ve Celle. Bir yerde günah varsa Orada fesat, deprem, kainatın düzeninin bozulması, insanların kendi aralarındaki huzurun kaçması bunlar hepsi direk günahla takvayla orantılı bir şeydir. Ondan dolayı bu saydıklarımız, yani şuraya kadar saydıklarımız bunları günahın insan üzerindeki olumsuz etkilerinden bazıları olarak düşünebiliriz. Bunlardan tabii en tehlikelisi hangisi? En tehlikeli olanı kulun özellikle dikkat etmesi gereken bir, insanın kalbinin üzerinde oluşturduğu etki. Çünkü bu insanın bütün hayatını etkiliyor. İki, insanı Allah'tan uzaklaştırması. Yani günahın Allah insana bu kadar yakın olmasına rağmen insanı Allah Azze ve Celle'den uzağa düşürmesi. Benim konuyla alakalı anlatacaklarım bunlar. Dediğim gibi tafsilat isteyenler ismini verdiğim kitaptan da tafsilat okuyabilirler. Bu konuyla alakalı soru, sormak isteyen var mı? Buyur. Günahların tevellüt etmesi, aslında bir önceki konuda ona örnek verdik. Nasıl verdik? Şöyle. Şimdi diyelim ki mesela sen şöyle söyleyelim. Şimdi diyelim ki bir kadına bakmak günah mıdır? Kadına bakmak günahtır. Öyle değil mi? Şimdi sen bir kadına baktın, bir daha baktın, bir daha baktın, bir daha baktın. Şimdi bunun burada kalacağını düşünüyor musun sen? Mümkün değil. Bak bu günah, hem kendi cinsinden hem cinsinden olmayan şeyleri tevellüd etmeye mahkumdur. Nasıl? Kendi cinsinden tevellüd edecek, normal baktığın göz daha sonra şehvet gözüne dönüşecek. Doğru mu? Bu seni haram olan bir takım yayınlara, haram olan bir takım görsellere bakmaya itecek. Doğru mu? Çünkü o şehvet bir defa içeride kabardığı zaman seni buna itecek. Belki bu seni beraberinde zinaya itecek yani ondan hemen sonrasında zina yapacaksın. Bak küçük bir günah, tevellüd ettiği daha büyük daha büyük daha büyük bir günah bu kendi cinsinden olan. Kendi cinsinden olmayan şimdi senin kadınlarla hemhal olabilmen için senin şeklinin de değişmesi lazım beraberinde. Yani sen bir avuç sakalla, ondan sonra işte İslami bir kıyafetle, misal işte edepli mütevazi bir şeklinle e senin kadınlar üzerindeki bu emerini gerçekleştirmen mümkün müdür? Mümkün değildir. Yani senin sakallarını kesmen lazım, kafirlere kendini benzetmen lazım, şeklini şemalini değiştirmen lazım. E mesela, sen işte böyle başı önünde, yüzü kızaran, sen işte böyle edeple yani burada kardeşlerine davrandığın şekilde bir kadın ortamında veya elde etmek istediğin birlerine bu şekilde yaklaşırsan bunu elde etme mümkün müdür? Heh, biraz daha gevşeyeceksin, hayasızlaşacaksın, ağzını ayarını kaçıracaksın. E beraberinde bak bir tane günah beraberinde bir sürü günah da beri Senin hayatında böyle böyle böyle böyle devam ediyor. En tehlikelisi de işte bir önceki yani ondan bir önceki maddede anlattığımız yani insanın günahtan zevk almaya başlaması. Zaten bu günahların en büyüğüdür. Hani biz diyoruz günahlar büyük ve küçük diye ayrılır. Doğru mu büyük günahlar, büyük günahlar ve küçük günahlar diye ayrılırlar diye. Mesela büyük günahın tanımı nedir? Biz ne olarak yapmıştık büyük günahın tanımını? Büyük günah tanımı e, nasıl beraber Allah'a merhumdur, nasıl oldu ve üzerine cezaiyet edildi. Bu bir tanım. Bunun dışında da tanımlar var. Öyle değil mi? Mesela bunlardan bir tanesini, bunlardan bir tanesi Hz. Abdullah'un büyük günah yaptığı tanım. Ne diyordu Hz. Abdullah? Günahın büyük küçüğü yoktur. İnsanın günaha bakışı günaha büyültür veya da küçültür. Yani mesela zina yapan bir adam yaptığının çok büyük bir şey olduğunu düşünüyor ve bundan sıkıntı duyuyorsa bu ayrıdır. Ama normal diyelim ki bir kadına bakan adam ne var ki bunda diyorsa bunun günahı daha büyüktür. Çünkü bu Allah'ı görmemezliktir, yani Allah'ı tanımamaktır. Onun için selef diyor ya günahın küçüklüğüne değil, isyan ettiğinin büyüklüğüne bak. Yani günahın küçüklüğü seni aldatmasın. Senin isyan ettiğin çok büyüktür. E beraberin dediğin. Onun için günah tevellüd ettirdiği en çirkin şey insanın günahtan zevk alması. Ondan sonra tevellüd ettirdiği en çirkin şey insanın günaha alışması. Zaten İbnül Kayyım diyor fasıkların birçoğu günahtan zevk aldıklarından dolayı değil günah alışkanlık haline, meleke haline geldiği için günahları işlerler. Yani artık adam alışmış ondan uzak kaldığı zaman sıkıntı hissediyor hayatında. Mesela şöyle düşün. Biz diyoruz ki mesela İslam fıkhında bazı alimler adetin nasıl olmadığı yerde, İslam'a aykırı olmadığı müddetçe geçerli olacağını söylemişler. Örf adet usulde mesela Hanefiler diyelim ziyade. Gezen Malikiler neyle bunu ta'lil etmişler peki? Yani niye adet mesela örf adet niye hüccet olsun insanların hayatında? Çünkü demişler Allah azze ve celle diyor ki يُرِيدُ اللّٰهُ بِكُمُرْ Vallahi yuride Allah kolaylık ister, zorluk istemez. Ma c'aale Allah dinde size bir sıkıntı göndermemiştir diye. İnsan olduğuna en zor gelen şey adetlerini terk etmesidir diyorlar. İnsan adetlerini alıştığı şeyi terk ettiğinde, ister istemez içinde bir sıkıntı hissetmeye başlar diye. Alışmış adam ona. Mesela günah da böyle. Yani bir yerden sonra artık zevk almak da bitiyor. <gülüyor> Alışkanlık haline geliyor. Yani onu yapmadığın zaman içinde bir sıkıntı hissetmeye başlıyorsun. Dördüncü evre en çirkin olanı artık onunla övülmeye onu teşhir etmeye yani. başlıyorsun ki Allah'ın bir sıfatını hayatında iptal ediyorsun. En çirkin tevellüt bu. Mertebe mertebe. Ama dediğim gibi diğeri de hem kendi cinsinden, hem kendi cinsinden olmayan şeyleri e, beraberinde insanın hayatında maalesef tevellüt ettiriyor. Başka sorusu olan var mı? Buyurun. Hocam bir günahı terk etme beraberinde başka bir günahı terk etme sevkleri Tabi. Mesela şimdi diyelim ki ben e, hayatımda bir günah var. Allah'a samimi bir şekilde tövbe ederekten o şeyi terk ettim, o günahı terk ettim. Bu ne demek? Allah'ın yardımını celbetmem demek. Yani Allah'ın benden razı olması, beni sevmesi, benden hoşnut olması demek. O da kendi lütfuyla öbürünü bu sefer sana terk ettirir. Zaten bakın kardeşler şöyle bir şey var, Yani bunu şöyle düşünün. Mesela insanın haram işlemesi veya taat işlemesi neyle alakalıdır? İrade ile alakalıdır. Doğru mu? Mesela bazı şey var diyelim ki şimdi bu yanlış bir şey. Elimde duran bardak. Bunun iş iç, bunu içmemem gerektiğini biliyorum. Niye içiyorum peki ben bunu? İradesizliğimden dolayı. İrade gösteremiyorum bundan uzak kalmaya. Peki irade nasıl gelişir? Yani irade dediğimiz şey anamızdan doğduğumuzda annemizin rahminden mi getirdik? Yok. İrade sonradan hayat içerisinde kazanılan bir şeydir. Mesela örnek veriyorum, ben ders çalışamıyorum diyelim, iradem yok. Yani başlayacağım diyorum, kitabı önüme koyuyorum, oturuyorum ama bir türlü yapamıyorum, iradem yok. Bir gün zincirlerimi kırsam, dersi önüme alsam, çalışmaya başlasam, bak bu benim irademi kuvvetlendiriyor. Bir sonrakini daha rahat bir şekilde yapıyorum aynı şekilde. Yani benim önümde bir günah var. Ona karşı iradem zayıf, sürekli düşüyorum. Ama bugün irade ettim, azmettim, Allah'tan yardım istedim, o günahı terk ettim. Bu ne demektir otomatik mi? Benim irademin biraz daha kuvvetlenmesi demektir. E bir sonraki günah karşı daha güçlü, daha kuvvetli, daha özgüvenle ben bunu terk ederim diye yapabilirim. Zaten dikkat edin, ister yapmak istediğimiz bir salih amel olsun, ister terk etmek istediğimiz bir günah olsun, anında şuramızda bir ses beliriyor, yapamazsın. Anında, yani hiç... Ee, kendi nefsinizi bir kontrol edin. Hangi mesela ben kendi adama söylüyorum bunun. Hayatımda hangi proje varsa. Misal önce kağıt üzerinde başlıyor benim için projeler. Yani kağıdımı önüme koyuyoruz. Kalemimi alıyorum. Önce kağıta yazarım, çizerim, karalarım, yırtarım, atarım. Ne olursa olsun bu bir kitap okuyacak olsam, bir proje yapacak olsam. Ne zaman kalemi kağıda değdirmeye, değdirdiğim anda şurada bir ses duyuyorum. Yani yapamazsın, olmaz. Çok meşgulsün. Mesela şu, şu sıralar özellikle mesela bir şey yapmak istediğimde kalemi kağıdı önüme... Koydum mesela hicayla alakalı dersi anlattım diye. Ben de kendime bir şeyler düşündüm misal. Ne yapabilirim dedim hani bu şu anki yoğunluğun anasından mutlaka benim de yapabileceğim bir şeyler vardı. Kalemi kağıdı elime aldığım anda şurada bir ses işittim hemen. Yapamazsın değil onu yaparsan diğer aksar Bak ona vakit ayırırsan millet mahrum olur e falan diye. Tabi bunlar hepsi şeytanın vesvesesidir. Çünkü insan isterse... İnsan isterse Allah'tan da yardım dilerse senin vakit oluşturamaması gibi bir şey söz konusu değildir. Mutlaka Allah'a ibadet edeceğimiz bir salih amel vardır. En yoğun olduğumuz zaman içinde geçerlidir bu. Onun için bu sesi duyduğunuz anda aslında sizin hayra yaklaştığınızı Hayırlı aranızda ramak kaldığını ve şeytanın da tam son hamlelerini yaptığını bilmeniz lazım. Şöyle elinizin tersiyle hadi oradan. Allah bana yardım ediyor. Allah beni bu hayra muvaffak kılacak. Sen istesen de istemesen de ben bunu yapacağım. E diye üzerine gitmeniz lazım. Bu günahlar için de böyle. Terk edemezsin. Şimdi tövbe edeceksin. İki saat sonra gene yapacaksın. Üç saat sonra gene yapacaksın. E 3 e Üç saat sonra yapacağın şeyden ne tövbe ediyorsun? Biber mu zannettin sen bunu? E i̇htiyacın olduğunda elini alacaksın. E canın sıkıldığında tekrar atacaksın. Sen karşındaki Şimdi insan zaten burada şöyle düşünmesi lazım. Şimdi bana şeytan vesvese veriyor ve Allah'a tazim ediyor benim gözümde. Bana vesveseyi veren şeytan. Onu biliyor. Peki ne, neyi yapıyor şu anda? Allah'a tazim ediyor. Ya şeytan Allah'a tazim eder mi? E bunda var. Yani Bir Ali Cengiz oyunu var demek bu işin içerisinde diye düşünmem lazım. Onu şeyimden def etmem lazım. Allah'ın izine her meselede gösterdiğimiz irade Bizi bir sonraki meselede biraz daha kuvvetlendirir. Bir sonraki günaha karşı biraz daha güçlü oluruz. Hem de Allah'ın yardımını celbeder. Yani mesela sen diyebilirsin bir günahı terk ettin. Hani insanın hayatındaki ihlasla yaptığı amellerin faydasını onunla Allah'a tevessül edebiliyorsun. Doğru mu ya sen abi? Mesela sen diyelim hayatında bir günah var bir sen biliyorsun bir Allah biliyor. Tamam Sen elini kaldırdın dedin ki ya Rabbi bir senin bir benim bildiğim bu günahı sırf senden korktuğum için terk ettim. Başka hiçbir şey değil yani. Bir sen biliyorsun bir ben biliyorum bu günahı. Sırf senden korktuğum için bunu terk ettim. Hayatımda şu da var. Ona karşı zayıfım. Sen de onun için bana yardım et. Ben sana bir adım geldim ya Rabbi. Senin şeyin için, senin rızan için. Sen de bana on adım gel yani diyerekten. Allah Azze ve Celle'den en azından istemeye yüzümüz olabilir beraberinde. Başka sorusu olan? Yok. Elhamdülillah.